Marcus Aurelius Antonius Hayat kısa, mutlu olmayı ihmal etme. Marcus Aurelius Antonius Augustus İsa'dan önce 161-180 yılları arası Roma imparatorudur. En önemli Storch'ı filozoflardan biri olarak da kabul edilir. Meditasyon adlı felsefi eserini İsa'dan önce 170-180 yılları arasında savaştayken yazmıştır. Eser edebi bir başyapıt olarak günümüzde de saygı görür ve mükemmel ifade biçimi ve edebi değeriyle övgüye hak eder. Aforizmalar Ölümsüz tanrılara ve bize keyif verebilir misin? Değişime tabi olmamış insanı nerede bulalım? Bir kralın talihi iyi işler yapmak ve kınanmak. Biz insanlar, toplum içinde yaşamak için doğduk. Her şey bütünün doğasına uygun olarak taşınır. İnsanın sevinci, insana yakışan işi yapmakta yatar. Her canlı kendi doğasına uygun olanı yapmalıdır. Başkasının yanlışını olduğu yerde bırakmalısın. Her şey geçici, hatırlayan da hatırlanan da. Kendini rahatsız etme, kendini basitleştir. En iyi intikam türü onlar gibi olmamaktır. Tanrının önünde eğil, insanları koru. Eğitimini aldığın uzmanlığı sev ve ondan yardım al. Hatırla ki mutlu yaşam çok az şeye bağlıdır. Tüm yeryüzü sadece bir noktadır. Kader tek tek bütün nedenlerin toplamından oluşur. Hiç kimsenin başına katlanamayacağı bir şey gelmez. Peteğe yararlı olmayan arıya da yararlı olamaz. Kibirlenmeden kabul et, bırak, kolayca gidebilsin. Bütünün doğasının kendisi dışında bir şeyi yoktur. Aklında meyveleri vardır. Hem evrensel hem kişisel. Başkasının kötü karakterini aldırma. Aksine oraya buraya sapmadan önceki noktasına doğru koş. Senin içinde bir düzen varken bütün evrenin içinde bir düzensizlik olabilir mi? Yaşam kısa. Şimdiden sağlam bir muhakeme ve adaletle yararlanmalısın. Övgünün bazı pratik yararları dışında yaşayana ne katkısı var? Birisi kötü bir şey mi yapıyor, o kendisine kötülük yapıyor. Kendini gönüllü olarak kadere bırak. Senin kaderine dilediği olaylarla örmesine izin ver. Her daim her eğilimini ve düşünceni sanki o an yaşamışçasına ayrılacakmışsın gibi belirle. En iyi olanı gösterişsiz bir şekilde ve tümüyle özgürce seç ve ona bağlan. Onların yönetici odaklarını incele ve nelerden kaçıp nelerin peşinde koştuklarını gör. Kendi doğan ile evrensel doğayı izleyerek bu yolda dost doğru ilerle. Zira ikisinin de yolu aynıdır. Epiktetos'un da dediği gibi sen bir ceset taşıyan küçük bir ruhsun. Olayların akışı bir tür nehirdir ve zaman güçlü bir akıntıdır. Sonradan gelen önceden olana her zaman sıkı sıkıya bağlıdır. Bir düşüşten sonra yeniden geri dön ve eylemlerinin çoğu bir insana yakışır cinsteyken mutlu ol. Doğanın yolunda ilerliyorum. Düşüp de huzur bulana son nefesimi de havaya katana dek. Ardındaki zaman uçurumuna ve önündeki sonsuz zamana bak. Bir yerde yaşamak mümkünse orada iyi yaşamak da mümkündür. Güven, saygı, adalet ve hakikat uçup gitmiş. Yeryüzünün engin düzlüklerinden Olimpusa. Geçmiş ve geleceğin genişleyen bir sonsuzluğu vardı. Her şey onun içinde kaybolur. Yönlendiren akıl kendi doğasını yaptığını ve ne üzerinde çalıştığını bilir. Yaşamda çok değer verilen şeyler boş, çürük ve anlamsızdır. Utanç vericidir. Yaşamın sırasında bedenin mücadeleyi bırakmamışken zihnin bunu yapması. İçine bak. Özel bir niteliğin, değerin ya da bir nesnenin gözünden kaçmasına izin verme. Ben kendi payıma, bana uygun olanı yapıyorum. Diğer şeyler beni bundan alıkoyamaz. Felsefenin seni dönüştürmek istediği türde bir şey olarak kalmak için mücadele et. Sezar olmamaya ya da mora boyanmamaya dikkat et. Böyle şeyler olabiliyor. Yaşamda tepeden tırnağa her şey aynıdır ve aynı şeyden gelir. Ne kadar da sürecek böyle? Benimle birlikte dünyaya merhaba diyen insanların ne kadar çoğu geçip gitti. Hırsızlar, ahlaksızlar, baba katilleri ve tiranlar ne büyük hazları yaşıyor. Evrendeki her olay evrenin zihnine uygun olarak gelişir. Akıllı bir canlı için doğaya uygun davranmaya aynı zamanda akla uygun davranmaktır. Bir insanın değerini, ilgi duyduğu şeylerin değeriyle ölçüldüğünü unutma. Yakında her şeyi unutmuş olacaksın. Yakında her şey seni unutmuş olacak. Zihin kendini çekilerek dinginliğini korur. Böylece yönetici zihin acıdan zarar görmez. Yanlarını ve düşenleri sevmek insanın doğasının bir sonucudur. O senin yönetici zihnini eskisinden daha kötü yapmadı. Acı üzerine, dayanılmaz acı öldürür. Kronik acıya katlanılabilir. İnsan yaşamını 40 yıl incele, 10 bin yıl incele, daha fazla ne göreceksin? Cansız nesneler, kaba olgular seni öfkelendirmesin. Zira bunu umursuyacak bir zihinleri yok. İnsanlık üzerine konuşurken dünyevi unsurları sanki onlara tepeden bakıyormuş gibi değerlendir. Sadece yoluna düşeni sev ve senin kaderin olanı. Bundan daha fazla ne yakışır sana? Şu iki şeyi asla unutma. Eylem önemlidir. Kullandığın materyalin bir önemi yoktur. Kas kendi içine. İçeride iyilik pınarı. Sen kazmayı sürdükçe hazır her an fışkırmaya. Her eyleminde kendine şu soruyu sor. Bu eylem bana uyarma. Pişman olacak mıyım? İnsan sevmez birine onun insanlığa davrandığı gibi davranmamaya dikkat et. Öfkeden yanıp tutuşsan da hiç aldırmadan yaptıklarını yapacaklar. Bütünün doğası bizzat bir evrenin yaratılmasından sorumludur. Pişmanlık yararlı bir şeyi kaçırdığın için kendini kınanmandı Her yaşayan organizma kendi doğasına uygun olan yolu izlerse kendini gerçekleştirmiş olur. İyi, gerçekten iyi olan bir insanın boşlamayacağı, yararlı olmayacağı şey olmalıydı. Yaşam öven içinde kısa, övülen içinde. Hatırlayan içinde kısa, hatırlanan içinde. Saray yaşamından şikayet ettiğini kimse duymasın. Sen bile. Eylem senin. Güdün etkili onda. Yargın ve kuşkusuz zekanda. Hatırla ki senin yönlendirici zihnin kendi yeterliliğini çekildiğinde görünmez olur. Kesin bir görme yeteneğin varsa onu kullan. Ancak şairin dediği gibi buna bilgece bir yargı ekle. Kendimi incitmek için hiçbir nedenim yok. Ben kimseyi isteyerek incitmedim. Hıyar acı mı at? Yoluna böyükten çalısı mı çıktı etrafından dolan? Bütünün doğası her akli yaratıktaki her yetinin kaynağıdır. Ölümden korkan ya bilinçsizlikten korkuyordu ya da başka bir bilinç halinden. İnsanlar birbirinin yararı için doğmuştur. Dolayısıyla ya öğret ya da tahammül et. Herkesin yönetici zihnine gir ve izin ver. Senin yönetici zihnine de girsinler. Bir iyi olarak hazza yönelim ve bir kötülük olarak acıdan kaçınma günahı oluşturur. Hayal gücüne ortadan kaldır. İç güdülerine dur de. Arzularını dizginle. Ve yönetici zihnini efendin yap. Ölümü küçümseme. İyi bir şekilde karşılığını. Dahası doğanın istencinin ileri bir aşaması olarak görmezden gelmeye bağlı kötülükler bizzat kötülüğe aracılık edenlerin ki kadar sık görülür. Evren, Tanrı ve Evren hepsi kendi mevsiminde meyveleri. Çocukluk, Gençlik, Olgunluk ve Yaşlılık Hepsi ölüme dönüşür. Bunda korkulacak ne var? Niteliği belirleyen nedene doğru bak ve onu maddi unsurlardan ayırarak incele. Evrendeki tekrar eden döngüler aynıdır. Yukarı ve aşığı. Ebediyetten ebediyete. Felsefenin işi basit ve ölçülüdür. Beni içi boş gurura yönlendirmeyin. Her şey çürük bir maddeye dayanıyor. Su, toz, kemikler ve leş. Birçok gereksiz sıkıntıdan kurtulman senin kendi yararına bağlıdır. Tüm insanlar kardeştir. İnsanlar cehaletten ötürü yanlış yapar. Yakında sen de onlar da ölecek. Yeter artık bu sefil yaşam tarzına. Yeter artık sızlanmaya ve soytarılığa. Düşünceni söylenmiş sözcüklerin yanına yatır. Zihnin olana ve onu yapanı nüfuz etsin. Yanlış yapmışsa kendine zarar vermiştir. Ancak belki de yanlış yapmamıştır. Ben ve iki oğlum artık bir hiçiz. Tanrıların gözünde bunu bile bir anlamı olmalı. Katlanmalıyız. Tanrıdan gelen rüzgara şikayet etmeyip çileden. Arzunun ipleriyle çekilmek hem vahşi hayvanlara hem de kendilerini kadın erkeklere dönüştüren Palaris ve Nero gibi insanlara özgüdür. Her şey yani evrendeki nesnelerin hepsi ve zaman içinde oluşan anılar ne kadar da hızlı bir şekilde yok oluyor. Bilge biri kendilerinden bile hoşnut olmaya başaramamış olan insanlardan gelebilecek övgüleri ciddiye almaz. Önündeki hedefe ulaşmak için acele et ve kurtul şu boş umutlardan. Kendi yardımına koş. En yakını sen kendisin. Senin elindeyken bu. Bir insanı özünde kötü kılmayan bir şey yaşamına da kötüleştirmez. Böyle bir şey insana ne dışarıdan ne de içeriden zarar verebilir. Şunu aklından çıkarma. Çok kısa bir süre içinde sen de o da ölecek. Çok geçmeden adınız bile kalmayacak geride. Hiçbir şey hiçlikten gelmeyeceği ve hiçbir şey hiçliğe dönmeyeceği için zihnimiz de bir yerden geliyor olmalı. Bin yıl daha mısın gibi davranma. Kendisinden kaçılamayan başının üzerinde duruyor. Henüz ayaktayken, mümkünken iyi bir insan ol. Şeylere, seni yanlış yorumlamaya iten ya da senden kendi istedikleri gibi yargılamanı isteyen kişiler gibi bakma. Aksine onları gerçekte oldukları gibi gör. Bir parça olarak var oldun. Yine seni doğuran şey içinde kaybolarak yok olacaksın. Ya da değişim süreciyle birlikte onun yaratıcı aklına geri vereceksin. Aklın var mı? Evet var. O halde ne için onu kullanmıyorsun? Öyle ya, akıl görevini yaparsa başka ne istersin ki? İlkelerine döner ve aklı kutsarsan, 10 gün içinde seni şimdi vahşi bir hayvan ya da bir maymun olarak gören insanlara bir tanrı gibi görüneceksin. Aynı sunağın üzerinde birçok tütsü taneciği saçılmış. Biri önce, diğeri sonra düşmüş. Ama aralarında hiçbir fark yok. Zihninde bocalama, ancak her dürtüye doğru karşılığı ver ve her izinimde doğru hüküm verme kapasiteni kuru. Kötü karakter, kadınsı karakter, inatçı karakter, yabani, kaba, çocuksu, ahmak, hilekar, bayağı, para delisi, zorba. Şu adam, Tuni'yi olmasa da filozof gibi yaşıyor. Öbürünün bir kitabı yok. Yarı çıplak olan bir başkası ise ekmeğim yok ama akla uygun yaşıyorum diyor. Değişimi deneyimleyen şeyler için kötü diye bir şey yoktur. Keza değişimin dışına çıktıklarında onlar için iyi diye bir şey de olamaz. Yakında öleceksin. Hala dışarıdan zarar görebileceğin yönündeki kuşkudan kurtulamadın. Yalın ya da huzurlu olamadın. Her zaman kısa yoldan git. Kısa yol doğayla uyumludur. Bu yüzden her şeyi en sağlam şekilde söyle ve yap. Ona kusur olana göster. Söyle. Dinlerse onu tedavi etmiş olacaksın. Ve artık kızmana gerek kalmayacak. Ne bir aktör ne de bir fahişesin. Atinalıların bir duası. Ya, ya sevgili Zeus. Atinaların dağlarına ve ovalarına. Biz de bu şekilde açık ve sade bir dille dua etmeliyiz. Hatırla ki felsefe senden sadece senin duanın istediğini istiyor. Sen duaya uygun olmayan bir şey istemişken. Bu benim hatam. Benim hatamdan kaynaklanan bir eylem. Ya da ortak yararı verilmiş bir zarar değilse niçin ondan ötürü kaygılanmayayım? O an, ölüm anı, gelene dek ne yapmalı? Tanrılara tapmaktan, insanlara iyilik yapmaktan, hoşgörülü ve anlayışlı olmaktan başka yapılası ne var? Doğru yolu izleyebilir, bu yolu düşüncelerine ve eylemlerine uygulayabilirsen, yaşamında her daim mutlu bir akışa kavuşabilirsin. Çok geçmeden tümüyle kül ya da bir iskelet olacaksın. Belki sadece bir isim. Belki isim bile değil. Sadece bir ses ve yankı. Diğer birçok şeye değer vermekten vazgeçmeyecek misin? Aksi halde özgür olamayacak, kendine yetemeyecek ya da tutkudan sıyrılamayacaksın. Bir gün toprağa dönecek olmamı niçin önemseyeyim? Bu niçin beni rahatsız etsin? Ne yaparsam yapayım başıma gelecek olan dağılmadır. Sadece bir şeyden keyif al ve huzur bul. Tarihi aklından çıkarmadan toplum yararına olan bir eylemden diğer eyleme geçmek. Var olan her şey bir çapıda değişecek ve tüm varoluş tek bir bütün oluşturuyorsa ya buhar olacak ya da dağılacak. Makedon İskender ve seyisi ölümde aynı seviyeye geldi. Ya evrenin aynı yaratıcı ilkelerine alındılar ya ya da aynı şekilde atomlarına parçalandılar. İnsanların kendilerine uygun görünen ve yararlı olan şeye amaçlamalarını engellemek ne kadar da büyük bir acımasızlık. Akılsız canlılara, nesnelere ve genel olarak her şeye Ruhan dürüst ve aklen özgür daldan. Zira akılsallık sende, onlarda değil. Ayıl Uyandır kendine. Uyandın artık uykuda ve gördün seni rahatsız eden rüyalar olduğunu. Yine uyanınca daha önce baktıkların gibi bak onlara. Kim şu anda olanı şimdi görürse, ezelden beri ne olmuşsa ve ebediyede dek ne olacaksa her şeyi görmüş demektir. Her şey aynı türde ve biçimdedir. Dışsal unsurlara bağımlı olduğunu hisseden bir insan bir kargaşa durumunda olmaya bağlıdır. Dahası sık sık tanrıları suçlamaya, gösterisiz, iyi, dürüst, saygın, asil, iddiasız, adaletin dostu, tanrılara saygılı, nazik, sevecen ve uygun olanı yapma konusunda gayretli ol. Ziyadesiyle değerli olan tek bir şey vardı: yaşamı, hakikat ve adalet içinde geçirmek. Sahtekar ve adaletsiz insanlara bile nazik olmak. Talihin seni yerleştirdiği koşullara uydur kendine ve sev yine kaderin seni aralarında bıraktığı insanlara ama doğru davranış içinde ol. Benim kentim ve vatanım Antonius olarak Roma'dır. Bir insan olaraksa Evren'dir. Bu kentler için yararlı olan benim için de yararlıdır. Çelimsiz bir beden ve bir zihinden oluşuyorum. Bu çelimsiz beden için her şey farksız. Aralarında ayrım yapmak imkansız. Geleceğin seni kaygılandırmasına izin verme. Madem bu kaçınılmaz, o halde şu anda uyarladığın aynı mantıra sahip olarak ona yaklaşacaksın. Başkası tarafından söylenen sözü dikkatli bir şekilde dinleme alışkanlığı edin. Elinden geldiğince konuşanın zihnine gel. Bir zamanlar ünlü olan ne kadar çok insan şimdiden unutulmaya teslim oldu ve onları even ne kadar çok insan yok oldu gitti. Zihnin bu görevi uygun mu değil mi? Uygunsa onu bütünün doğası tarafından bana verilmiş olan bir araç olarak kullanırım. Maddi olan her şey evrensel tözde hızlıca kaybolur. Her neden hızlıca evrensel akla geri döner ve her şeyin anısı hızlıca ebediyete gömülür. Tek bir kaygım var. O da şu. İnsan yapısının amaçlamadığı bir şey yapmak ya da onun istediği biçimde ve zamanda amaçlamamak. Başıma gelen şeyin kötülük olmadığını düşünürsem ondan hiçbir şekilde zarar görmem. Böyle düşünmek bana bağlı. Kendine dön. Budur doğru davranarak kendine yeten ve huzuru bunda bulmuş, akli yönetici aklın doğasında olan. Demokritos der ki her şey uzlaşma yasasına tabidir. Sadece elementler mutlak ve gerçektir. Ancak sen her şeyin yasaya tabi olduğunu hatırla. Geçmişe ve yönetim tarzlarındaki değişikliklere bakarsan geleceği de öngörebilirsin. Zira doğası her daim aynı olacaktır. Her zaman ve her yerde mevcut durumuna uygun olarak Tanrı'yı onurlandırmak ve birlikte olduğun insanlara adaletle davranmak senin elindedir. Nasıl ki zihnin insanın zekasını ve cazibesini yüzdeki bir niteliğe dönüştürürse tüm beden de aynısına ihtiyaç duyar. Etrafındaki diğer insanların yönetici zihnine bakma. Sadece doğrudan doğruya doğanın seni yönlendirdiği yere bak. Diğer yaratıklar akıllı canlılara hizmet etmek için yaratılmıştır. Ancak akıllı canlılar da birbirine hizmet etmek için. Platon diyor ki hiçbir ruh gerçeklikten kopmaktan hoşlanmaz. Aynı şey adalet, ölçülük, kibarlık ve benzer erdemler içinde geçerlidir. Yaşama sanatı danstan ziyade güreşe benziyor. Gelene ve görünmeyenin darbesine hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Doğanın seni birleşik bütüne katma yöntemi senin etrafında bir sınır çizmene ve sana ait olanı kendi kontrolünde tutmana izin vermez. Danışmak istediğin insanların kim ve onları yönlendiren zihinlerin nasıl olduğunu her zaman göz önünde tut. Bir insanın imkansız olduğu halde başkalarının kötülüklerinden kaçmaya çalışırken imkanı varken kendi kötülüklerinden kaçmaması saçmadır. Kimse lütuf görmekten bıkmaz. Senin duaya uygun olan eylemin kendini lütundur. O halde lütuf sunarak lütuf görmekten yorulma. Karakterin kusursuz hale gelmesi şudur. Her gün son günmüş gibi yaşamak, duyarsız olmadan ve yapmacıksız. Her daim zihinsel izlenimlerini sına. Yapabiliyorsan tek tek yap. Nedeni araştır, duyguyu tanımla ve mantıktaki analizi uygula. Yolunu değiştirmenin ya da sana yapılan düzeltmeyi kabul etmenin seni olman gerektiği kadar özgür kılacağını hatırla. Şu an yaptığım iş zeki ve toplumsal bir canlıya uygunsa, Tanrı ile aynı yasayı paylaşıyorsa bundan başka ne isterim? Unutma, ya bir bileşik olan bedenin dağılmak zorunda ya da zayıf, soluğun yok olmak ya da başka bir yere göçüp orada sonlanmak zorunda. Tüm yaratıklar bir günlük. Hepsi ölü. Bir kısmı kısa da olsa hatırlanmış, bir kısmı efsane olmuş ve bir kısmı efsane olsa da unutulmuş gitmiş. Ölen evreni terk etmez, kalır yine burada ve değişir. Sonsuz bileşenlerine çözülür. Evrenin ve hatta senin elementlerin onlar. Banyonu nasıl görüyorsan köpük, ter, kir, yağlı, su ve rahatsız edici her şey. İşte yaşamın her kısmı ve ondaki her nesne de öyledir. Üç ilişki türü var. Birincisi çevrenizle. ikincisi insanların başına gelen her şeyin kaynağı olan tanrısal nedenle Üçüncüsü ise yollaşlarınız ve çağdaşlarınızla. Akli varlığın yapısında adaletle çatışan hiçbir erdem görmüyorum. Aksine sadece hazla çatışan bir erdem görüyorum. Yani özdenetim. Hayvan doğası için duyusal algının karşısına çıkan bir engel zararlıdır. Güdü karşısına çıkan bir engel de zararlıdır onun için. Senatusta ya da baş başa konuşurken dürüst ve yapmacıksız ol. Doğru etrafında kümelenmiş bir dil kullan. Yitim değişimden başka bir şey değil. Evrensel doğa değişimden tat alıyor. Doğadan kaynaklanan akış iğnenin yararınadır. Tutkularından arınmış olan zihin güçlü bir kaledir. İnsanın sığınabileceği ve içindeyken hiçbir şekilde... Saldırıya uğramayacağı daha sağlam bir yer yoktur. Zihnine ne ateş, ne çelik, ne tiran, ne irtifa, ne de başka bir şeye dokunabilir. Bir kere yalnızlığında kusursuz bir çember olmuşsa, kötülük hiçbir yerinde zarar vermez evrene, bireysel kötülük de zarar vermez yapılana, sadece yapana zarar verir. Güneş kendini yukarıdan yayıyor görünür ve kuşkusuz ışığını yayar her yöne. Ancak bu ışık akışı hiç bitmez. Eylemde erteleyici, iletişimde anlaşılmaz ve düşüncede düzensiz olma. Zihnin ne çöküntü yaşasın ne de kendinden taşsın. Yaşamında dinlenmeye yer ayır. Her şey aynıdır. Deneyimde bilindik, zamanda geçici, ve madde halindeyken kötü. Şimdiki her şey gömdüğümüz insanların zamanındaki gibi. Günahkar kendine karşı günah işler. Kötülük yapan kendine kötülük yapar. Kendisine ahlaken kötü biri yaparak. Yalan söylemek adı doğruluk olan Tanrı'ya karşı işlenmiş bir günahtır. O doğru olan her şeyin ilk nedenidir. Nesneler kapılarımızın dışında duruyor. Kendilerini bilmeden ve hiçbir şey açıklamadan. Peki onları açıklayan ne? Bizim yönetici zihnimiz. Akli ve sosyal varlık için iyi ve kötü hisse değil eylemde yatar. Bireyin erdemi ve kötülüğün onun hissettiğinde değil eyleminde yatması gibi. Onların yönetici zihinlerine nüfus et. Korktuğun eleştirilere ne tür şeyler olduğunu... Yani onların ne kadar sefil eleştiriler olduğunu göreceksin. Her şey değişim sürecindedir. Sen de daimi bir dönüşme ve aşamalı yıkıma tabisin Bu bütün evren için böyledir. Sen toplumsal bir yapının bütünleyici bir parçası olduğuna göre eylemin de toplumsallık ilkesine uygun olan yaşamın bütünlemelidir. Çocukların sinir krizleri ve oyuncakları beden taşı, ya küçük solukla. oda yasadaki yer daha gerçekçi bir resmi. Platon'un Ütopik Devleti'ni ümit etme. Küçücük bir adım ilerisine hazır ol. Ve elde edeceğin sonucu vasat bir başarı olarak görme. Yönetici zihnini bizzat ilgilensin diye yaratıldığı işe yönlendirmediğin için sayısız rahatlığın oldu. Ancak artık yeter. Tüm felsefe okulları kabul eder ki yaşamın hiçbir anında felsefeyi terk etmemeli ve eğitimsiz insanların boş konuşmalarına katılmamalısın. Doğumundan çözülmene uzanan ara ne kadar kısa ne kadar da geniş. Doğumundan önceki zaman girdabı ile çözülmenden sonraki sonsuzluk arası. Seni rahatsız eden ne? Yeni ne var? Seni şaşırtan ne? Neden mi? O halde onu incele. Madde mi? O halde onu incele. Neden ve madde dışında hiçbir şey yok. Tüm evrene düşünüp zamanın sonsuzluğunu tefekkür ederek daha geniş ve büyük bir oda yaratacaksın kendine. İyilik yaptığında ve bir başkasının yararın dokunduğunda niçin aptalların yaptığı gibi üçüncü bir şey yani iyi işlerin bir ödül ya da karşılığını bekliyorsun? Bugün rahatsızlık yaratan her türlü durumdan kaçtım. Ya da onları bir köşeye attım. Onlar dışında hiçbir şey, içimde ise sadece benim da. Ölüm ve yaşam, ün ve tanınmamıştık. Acı ve has, zenginlik ve fakirlik, iyilerin de başına gelir kötülerinde. Zira bunlar kendi başına doğru ya da yanlış değildir. Dolayısıyla iyi ve kötü de değildir. Bir insanın başkasının zihninden geçini gözlemlemediği için mutsuz olduğu nadiren görülür. Oysa kendi zihnindeki değişimleri gözlemlemeyen insanlar kaçınılmaz bir şekilde mutsuz olur. Sadece ölüm bize her gün biraz daha yaklaştığı için değil, aynı zamanda şeyleri anlama ve onları aklımızda değerlendirme yetimiz ölümden önce tükendiği için de acele etmeliyiz. Doğum gibi ölüm de doğanın bir gizemidir. Biri aynı elementlerin birleşimi, diğeri çözülmesidir. Bunda utanılacak hiçbir şey yok. Zira bu ne zihni olan bir yaratıra ne de onun yapısındaki ilkeye aykırıdır. Eğer insan yaşamında adaletten, gerçekten, öncülükten ve cesaretten daha iyi bir şey bulabilirsen, tüm yüreğinle ona yönel ve en iyisi olduğu kanaatine vardığın şeyi gerçekleştir. İçimizdeki yönetici zihin doğayla aynı çizgide olduğunda olaylar karşısında öyle bir duruş sergiler ki bu duruş her daim karşılığı olaya kolayca uyum sağlamasını mümkün kılar. Yoksa bütünden sana ayrılmış olan kısım seni rahatsız mı ediyor? O halde aklına şu ayrımı getir bakalım. Ya tanrısal öngörü ya da atomlar. Evrenin bir tür kent olduğunu ortaya koyan kanıtlar bunlar. Her şeyin değişimle meydana geldiği her daim gözlemle. Bütünün doğasında hiçbir şey var olan şeyleri değiştirmek ve onlara benzeyen yeni şeyler yaratmak kadar sevmediğini anlamaya alıştı kendini. Şu anı doğayla uyumlu bir şekilde yaşa. Sonra da yaşamını huzur içinde sonlandı. Olgunlaşınca toprağa düşerek kendisini yaratan toprağa kutsamış ve kendisini büyüten ağaca şükran duymuş bir zeytin gibi. Tümüyle sana bağlı olan şu nitelikleri sergile. Samimiyet, onur, direnç, hazlara karşı ilgisizlik, hakkına razı olmak, aza kanaat etmek, iyi niyet, özgürlük, sadelik, ağırbaşlılık, yüce gönüllülük. Çok küçük bir kısmını paylaştığım varoluşun tümünü aklına getir ve sana kısacık saç deli kadarlık bir kısmını verildiği zaman tümünün kaderini düşün. Sen ne kadar da küçük bir parçasın öyle. Yaşamı terk ettiğinde deneyimlemeyi düşündüğün yaşamı burada ve şimdi de yaşayabilirsin. Buna izin vermiyorlarsa o zaman yaşamayı terk et. Ama bunu zarar görüyorsun diye yapma. Dışsal unsurlar kendi başına zihni etkilemez, içine nüfus edemez, onu değiştiremez ve hareketi geçiremez. Onu döndürüp hareketi geçirebilen tek şey kendisidir. Şu iki unsur Tanrı ve insan zihninde dolayısıyla her akıllı varlıkta ortaktır. Birincisi kimse tarafından engellenmemek, iyiliğin adil bir karakter ve eylemde bulunmak. İkincisi arzulanı sınırlamak. Koşullar seni rahatsız ediyorsa hemen kendine dön ve ritmini olması gerekenden daha uzun olmayacak şekilde ayarlayabilirsin. Böylece daimi olarak kendisine döndüğün uyumun efendisi olacaksın. Şanslı olmanın anlamı kendine iyi bir talih sunmandır. İyi talihin anlamı ise iyi yönelimleri olan bir karaktere, iyi dürtülere sahip olmak ve iyi eylemlerde bulunmaktır. Elementlerin hareketleri yukarı ve aşağı doğru ya da daireseldir. Oysa erdemin hareketi bunlardan hiçbirine benzemez. Aksine daha kutsaldır ve anlaşılması hiç de zor olmayan bir yolda sakince ilerler. Bir şeyi başarmak sana zor geliyorsa hemen onun insan kapasitesini aşan bir şey olduğunu düşünme. Aksine bir şey mümkünse ve insanlara uygunsa bunun senin için de geçerli olduğunu düşün. Ölüm duyumlara tepki göstermekten, bizi bir kukla gibi etrafımızda oynatan güdülerden ve kavrayışın yanar döner, değişken hallerinden ve bedenimize hizmetten kurtuluşumuzdur. Her birimizin başına gelen bütüne yarar sağlar. Bu yeterli olsa gerek. Ancak daha dikkatli bir şekilde incelersen göreceksin ki genel olarak bir kişiye yarar sağlayan diğerlerine de yarar sağlar. Bu insanlar ne tür insanları mutlu etmek istiyor? Ne tür kazançlarla ve ne tür eylemlerle? Zaman nasıl da bir çırpıda her şeyin üzerine örtecek? Daha şimdiden ne kadar çok şeyin üzerine örttü? Güneş yağmurun işini, Asklepios'ta hasatla uğraşan Tanrıçanın işini üstlenir mi? Ya yıldızların her biri farklı olsalar da aynı amaç doğrultusunda birlikte çalışmıyorlar mı? Her şeyden meydana gelen tek evren vardır. Tek Tanrı her şeyi kuşatır. Tek töz Tek yasa, canlı varlıklarda tek ortak akıl ve tek hakikat vardır. Koşkusuz, aynı aklı paylaşan tüm canlıların tek bir kusursuzluğu varsa. Birisi sana kötülük yaptığında hemen hangi iyi ya da kötü düşüncesinin onun sana kötülük yapmaya zorladığını düşün. Gerçeği görünce onu acıyacaksın, şaşırmayacak ya da kızmayacaksın. Kendine bir organ değil de basitçe bir parça diyorsan henüz yoldaşlarını kalbinle sevmiyorsun ve iyilik yapmak kendinde bir amaç olarak sana keyif vermiyor demektir. Gördüğün her şey bütünü yöneten doğa tarafından bir an içinde değiştirilecek. Mevcut materyalden başka şeyler yaratacak ve ondan da başka şeyler. Dünya bu şekilde her zaman genç kalır. Sende olmayan şeye sahip olduğunun hayalini kurma. Sahip oldukların en büyük lütuflar olduğunu düşün. Ve onlar sende olmasa nelerden mahrum olacağını düşün. Ne zaman acıya katlanmak zorunda kalsam aklına şu düşünceyi getir. Acı ahlaken kötü değildir ve yönetici zekaya zarar vermez. Acı onun akli ya da sosyal doğasına da zarar vermez. Yıldızların hareketini sen de onların rotasında koşuyormuşsun gibi gözlemle. Ve zihnini her daim nesnelerin birbirine dönüşümüne odakla. Bu tür hayaller yaşamın kirinden arındırır. Acı duyduğun birçok durumda Epikurus'un şu değişiğini sana yardımcı olacaktır. Acın ne katlanılmazdır ne de sonsuz. Onun sınırlarını bildiğin ve onu hayal gücünde abartmadığın sürece. Önce bağırış içinde sana saldıracak. Ve yabani hayvanlar seni saran yumru bedendeki huzurları paramparça edecek olsa da yaşamını baskı altında olmadan ve memnuniyet içinde yaşar. Ölümden uzak olan tanrılar bile tüm ebediyet boyunca içerleme gereğini duymaz. İnsanlar gibi çok sayıdaki değersiz yaratığa tahammül eder. Dahası onları her olayda kuru. Tercih seninse niçin yapılmaması gereken bir şey yapıyorsun? Bu başkasının tercihi ise neyi suçlayacaksın? Atomları mı, tarihi mı? İkisi de çılgınlık. Suçlama olmamalı. Doğanın her şey için uyguladığı planda başlangıç ve süreç olduğu kadar sonda vardı. Birisinin bir topu havaya fırlatması gibi. Topu havaya fırlatmak iyi de düşmesi ve hatta yere çarpması mı kötü? Bir şey mi yapıyorum? Onu insanlığa yaralı olacağını düşünerek yaparım. Başıma bir şey mi geldi? Onu tanrıları ve her şeyin kendisinden doğduğu evrensel kaynağı düşünerek kabul ediyorum. Sadece tanrının insanın sunduğu lütfü düşün. O her şeyden önce insana bütünden hiç kopmama, ayrılsa da yeniden bütüne geri dönme ve bir üye olarak rolünü oynama gücünü bahşetmiştir. Rahatsızlığın dışsal bir nedenden kaynaklanıyorsa o kendi başına seni rahatsız etmiyordu. Aksine rahatsızlığın nedeni seni onunla ilgili yargındır ve sen onu anında yok edebilirsin. Augustus'un sarayındakiler karısı, kızı, torunları, üvey evlatları, kız kardeşi, Agrippa, akrabaları, hanedanı, dostları, Marsenas, doktorlar ve kahinler tüm saray öldü. Aynı ortak niteliği paylaşan her şeyi kendi türüne meyleder. Topraksı her şey toprağa meyleder. Suya özgü olan her şey birlikte akar. Hava içinde durum aynıdır. Sadece etrafını çeviren havadan nefesini alma. Aynı zamanda her şeyi kucaklayan zihinden de düşünceyi al. Zihin düşüncesi her yere uzanır. Dahası havadan daha az nüfus eder değildir. Çalış. Sefil bir angaryanın içindeymişsin gibi ya da acı ama ilgi beklentisiyle çalışma. Tek bir şey amaçla, kamu yararının senden beklediği bir şey olarak eylem ya da eylemsizlik. Düzenli bir evren olduğunu bilmeyen biri, kendisinin de nerede olduğunu bilmez. Evrenin doğal amacını bilmeyen biri, kendisinin kim ve evrenin ne olduğunu bilmez. Bir biçimde güzel olan kendinde güzeldir. Ve yine kendinde tamdır. Övgü onun hiçbir kısmını oluşturmaz. Hiçbir şey övülmekle daha kötü ya da daha iyi olmaz. Zümrüt övülmezse daha mı kötü olur? Ölümünden sonraki önünü düşünen biri kendisini hatırlayacak olanların her birinin sonra onların yerini alacak olanların da çok geçmeden öleceğini anlamamış demektir. Bütünün yararına olmasaydı insanların başına hiçbir şey gelmezdi. Keza doğa ne tür bir doğa olursa olsun Yönettiği bir şeye uyguda olmayan hiçbir şey üretmez. Yönetici merkez kendi kendini harekete geçirir. Kendini uyarla, kendisini olmak istediği şekle sokar ve kendi başına olmuş gibi görünen her şeyi istediği şekle sokar. Neyin önemi var? Alkışlanmanın mı? Hayır, kitlelerin övgüsü dillerin alkış tutmasından başka bir şey olmadığına göre dillerle yapılan bu alkışın hiçbir değeri yoktur. Gemiciler kaptan hakkında hastalar da doktorlar hakkında kötü konuşursa kaptan tayfaların güvenliğini nasıl sağlar ve doktor hastaları nasıl iyileştirebilir? Bu ben her neyse biraz et, biraz nefes ve yönetici zihninden ibaret. At şu kitapları daha fazla okuma, buna izin yok, daha şimdiden ölmek üzere olduğunu düşün, zaten yaşlısın daha da fazla köle olma. Bir kuklaymışsın gibi iplerle bencil davranışlara çekilme. Kendini küçük görüp durdun mu ruhum? Küçük görüp durdun. Artık kendini onurlandırma fırsatın yok. Herkesin yaşamı yeterli. Oysa sen neredeyse yolun sonundasın. Ve hala ruhun kendisine saygı göstermiyor. Aksine mutluluğu başkalarının ruhlarında arıyor. İnsanın başına gelen bir şeye öfkelenmesi kendisini doğadan ayırması demektir. Oysa doğa, diğer her şeyin doğasını kendinde barındırır. Akıllı canlıların var olma amacı akla, eski kent ve devlet yasasına uymaktadır. Her anında gerçek bir Romalı gibi düşün. Elindeki işi kusursuz ve gösterisiz bir asalet içinde duygularını katarak özgürlük ve adalet bilinciyle kendini diğer tüm düşüncelerden kurtaran bir insan olarak yap. Kavrayış gücüne saygı duy. Yönetici zihninde doğayla uyumlu düşüncenin ve akıllı canlı karakterlerin oluşması tümüyle bu güce bağlıdır. Bu güç peşin hükümden kurtulmayı, insanlığa dostlukla yaklaşmayı ve tanrılar karşısında eğilmeyi vaat eder. Ama gerçekten tanrılar vardı ve insan işlerini umursarlar. Dahası insana gerçek kötülere kapılmama iradesini de bahşettiler. Eğer kötülük diye bir şey varsa... Bunu insandaki kötülüğe kapılmama iradesiyle birlikte sundular. Evrendeki en büyük güce saygı duy. Bu güç her şeyi kullanır ve yine her şeyi yönlendirir. Aynı şekilde sendeki en büyük güce de saygı duy. O da öteki güçlerle aynı şeyi yapar. Sende diğer her şeyi kullanır ve yaşamın onun tarafından yönlendirilir. Doğru bir davranış içindeysen üşümüşsün ya da seni sıcak basmış. Aşırı yorulmuşsun ya da uykunu yeterince almışsın, insanlar seninle ilgili ya da kötü konuşmuş. Ölüyorsun ya da bir şey yapıyorsun, hiç fark etmez senin için. Bütünün tözü uyumlu ve uysaldı. Onu yöneten aklında kötülük yapmak için hiçbir nedeni yoktu. Zira kötülük içermez, kötülük yapmaz ve kimse ondan zarar görmez. Her şey ona uygun olarak meydana gelir ve taşınır. Biri bana yanlış yapıyor, bunu göreceksin. O aslında kendi karakterini ve eylemini yansıtıyor. Zihnine akli ve politik kimliği bakımından hak ettiği değeri veren insanlar artık başka şeylerle ilgilenmez. Her şeyden önce zihninin akli ve sosyal durumunu ve eylemini korumakla meşgul olur. Bu amacı edinmiş benzer insanlarla işbirliği yapar. Bazı şeyler olma, bazı şeyler de artık olma matıraşında. Var olmakta onların bazıları şimdiden yok olmakta. Akışlar ve değişimler daima evreni yenilemekte. Zamanın durmaz. Harekete sınırsız ebediyeti her daim taze kılmakta. Biz de zamanın aynı kısa anında ne kadar çok fiziksel ve psikolojik olayın birlikte geliştiğini düşün. Böylece çok daha fazla şeyin, ya da bütün olayların adına evren dediğimiz tek ve bütün bir varoluşta aynı anda olmasına şaşırmayacaksın. Onları ikna etmeye çalış. Ne zaman adalet ilkesi seni bir şey yapmaya zorlarsa onların isteğine rağmen onu yap. Biri sana direnmek için zor kullanırsa onu benimseme, yaklaşımını değiştir ve incinme. Başka bir erdemi sergilemek için geri çekil. Şöhreti seven kendi iyiliğinin diğer insanların etkinliğinde bulunduğunu düşünür. Hazı seven onun deneyimlemesinde. Olan biteni kavrayan ise onun sadece kendi eyleminde olduğunu görür. Yardım aldın diye utanma. Bu seni aciz göstermez. Sana yüklenen sorumluluğu yerine getirmek senin görevin. Tırmanmak bir kuşatmadaki bir asker gibi. O halde şöyle düşün. Sakatsın, kendi başına tepeye tırmanamıyorsun. Ve başkasının yardımıyla bunu yapabiliyorsun. Tanrılar benim hakkımda ve başıma gelecek olana dair bir düşünceye varmışlarsa iyi bir şekilde düşünmüş olmalılar. Bir tanrıyı düşüncesiz olarak tahayyül etmek kolay değildir. Dahası hangi mantıkla bana zarar verecek olsunlar ki? Her şey birbirine geçmiş haldedir. Kutsal bir bağ her şeyi birbirine bağlar. Neredeyse hiçbir şey diğerine yabancı değildir. Her şeye beraber kendi yerlerine yetiştirilmiş bir şekilde evrenin tek düzenine meydan getirir. Kim ne yaparsa yapsın ya da ne derse desin ben iyi bir insan olmalıyım. Bir zümrüt, altın ya da morun her daim şöyle dediğini düşün. Kim ne yaparsa yapsın ve ne derse desin ben bir zümrüt olmalıyım ve kendi rengimi korumalıyım. Yöneten zihin kendisine rahatsızlık vermek, örneğin kendisini korkutmaz. Ya da güçlü ağzıya yönlendirmez. Bir onu korkutacakmış ya da acıtacakmış yapsın bakalım. O kendi başına bu tür durumlarda bile bile düşmeyecektir. Mutluluk nazik bir tanrı ya da kutsal bir lütuftur. O halde hayal gücüm yaptığın şeyle niye amaçlıyorsun? Tanrı'nın adına geri git geldiğin yere sana ihtiyacım yok. Eski alışkanlığın olarak geldin sana kızmıyorum sadece git. Bütünle aynı doğayı paylaşan ve onunla organların birbiriyle yürüttüğü ilişkiyi yürüten her cisim, dönen bir akıntının içinden geçer gibi evrensel tözün içinden geçer. Ne kadar çok Sokrates ve Epiktetos yutuldu bu edebiyetin içinde. Sil hayal gücünün yazısına, kes güdünün iplerine, zamanın şu anına odaklan. Sana ve başkasına olanı anla. Nedensel ve maddi olana ilişkin olayı analiz et ve ayır. Son saatini düşün. Bırak başkasının yaptığı yanlışı başka yerde kalsın. Yüzdeki çatık kaş doğaya aykırıdır. Alışkanlık haline gelirse etkisi yok olmaya başlar ve sonunda yeniden canlandırılmayacak şekilde ortadan kalkar. Buradan çatık kaşın akla da aykırı olduğu sonucu çıkar. Diognes, Herakleitos ve Sokratesle kıyaslandığında İskender, Julius Caesar ve Pompeius nedir? Adı geçen filozoflar gerçekliği, nedenlerini ve materyalini gördü. Onların tek efendi yöneticisi zihinleriydi. Diğerleri ise sadece tutkularının kölesiydi. İyi bir insan olmanın görevi olduğunu hatırlat kendine ve tekrarlı insan doğasının talebine Dost doğru ve kıvırmadan o talebi karşıla ya da doğru olduğunu düşündüğün şeyi söyle. Her zaman sevecen, dürüst ve içten ol. Bir filozof ya da bir bilim adamı olma umudunu kaybettin diye özgür bir ruh, dürüstlük, toplumsal bilinç ve tarihe itafen yoksun olacağını düşünme. Kimse tarafından tanınmasan bile kutsal bir insan olma imkanın var. Yaşamını eylem eylem düzenle. Her bir eylemde amaca ulaşılmışsa ve en iyisi olmuşsa tatmin ol. Kimse seni bu başarıdan alıkoyamaz. Ama dışsal bir engel olamaz mı? Hayır, adalete, öz denetime ve akla hiçbir şey engel olamaz. Keyif kişiden kişiye değişir. Ben yönetici zihnimi temiz tutmaktan, hiçbir insana ya da insani koşuyu reddetmeyip her şeye sevecen gözlerle bakmaktan, iyi karşılamaktan ya da hak ettiği değeri vermekten keyif duyarım. Kuşkusuz birbirimizin yararı için doğduk. Bununla birlikte yönetici zihinlerimiz kendi egemenliklerini kurmuştur. Aksi komşumun kötülüğü bana zarar verildi. Oysa bu Tanrı'nın istediği şey değildi. Yani talihsizliğimi bir başkasına bağlamak. Toprak bir an içinde hepimizi üzerine ötecek. Ardından toprak da değişecek ve sonsuzluğa uzanan değişim silsilesine katılacak. Bu değişim ve dönüşüm dalgalarını akıştaki hızı düşününce ölümlü olan her şeyi küçümseyeceğiz. Epikuros diyor ki, hastalığım sırasında yaptığım konuşmalarda zavallı bedenimin çektiği acılardan bahsetmedim. Ziyaretçilerimi bu gereksiz konuyla meşgul etmedim. Sadece doğa felsefesinin temel ilkelerini anlatmayı sürdürdüm. Bütünün zihnin her özel olay için özel bir amacı vardır. Dolayısıyla sonucu güzel güler yüzle karşılığa ya da şöyle düşün, o temelde her şeyin bir silsile de takip ettiği tek bir amaca dayanıyor. O halde niçin kaygılanasın? Bu insanların yönetici zihinleri nasıl? Nasıl yaratılmışlar? Onların beğenilerini ve diğerlerini yöneten ne? Kendini, onların çıplak ruhlarını görmeye alıştı. Suçlamalarının yaralayacağını ve övgülerini sağlayacağını düşünmeleri ne kibir ama Evrensel neden her şeyi kendi akıntısına döndüren bir kasırgadır. Peki ey insan! Bu senin için ne anlam ifade ediyor? Doğa senden şu an ne istiyor? Güç sende ise yola çık. Bakma omzundan geriye insanlar bunu biliyor mu diyor. Tanrılar ya güçlüdür ya da güçlü değildir. Hiçbir güçleri yoksa ne için dua edesin? Güçleri varsa ne için tüm dünyevi korkulardan, arzulardan ya da pişmanlıktan kurtulma lütfunu bağışlamaları için dua etmeyesin. Tanrılardan gelen her şey tanrısal öngörüyle durdur. Talih eliyle gelen de doğadan ayrılamaz ya da tanrısal öngörü tarafından yönetilen şeylerle örgülü ve sarılı olmadan olamaz. Her şey buradan çıkar. Dahası zorunluluk vardır. Tüm evrenin yararını olan onun bir parçası olan da senin yararınıdır. Bilge biri kendisini sadece kendi işini tamamlamaya dar. Evrensel kaderin kendisine ayırdığı şeyden başkasını düşünmez. Eylemlerinin kusursuz olmasına odaklanır. Zira kaderinde olan her şeyin iyi olduğuna inanmıştır bir kere. Öyle ya, insana ayrılan kader bir ömür boyu ona eşlik eder ve onun iyiliğini amaçlar. Kendi aklına saygı duymayı tercih eden ve sadece onun kusursuzluğuna bağlanmaya odaklanan biri sahnedeymiş gibi davranmaz. Ne yakınır? Ne de yalnızlığa ve kalabalığa ihtiyaç duyar. Her şeyden önemlisi dışsal hiçbir şey aramadan, hiçbir şey aramadan yaşar durur. Sabahın erken saatinde kendini yataktan kalkmaktan zorlanır halde bulduğunda aklına şu düşünceye getir. Bir insanın işini yapmak için kalkıyorum. Yapayım diye doğduğum ve bu dünyaya getirildiğim şeyi yapacağım diye mi yakınıyorum? Yoksa yorganı üzerime çekerek kendimi sıcak tutmak için mi doğdum? Daha iyi değil mi gerekli olanı toplum canlısına ait aklın doğal olarak talep ettiği şeyi, onun istediği gibi yapmak? Sadece eylemleri değil, gereksiz düşünceleri de ortadan kaldırmalıyız. Böylece bu düşünceleri takip edecek olan eylemler de engellenmiş olacaktır. Birisi evrenin içeriğini anlamazsa evrendeki bir yabancıdır. Ondaki olayları anlamazsa yine bir yabancıdır. Politik muhakemeden kaçarsa bir kaçaktır. Zihin gözünüzü kaparsa kördür. Bir başkasına dayanır ve yaşam için gerekli olanı kendine bulundurmazsa bir dilencidir. Olan her şey adil bir şekilde olmuştur. Yakından bakarsan bunun doğru olduğunu göreceksin. Bununla sadece basitçe neden ve sonuç silsilesinin yer aldığı çizgiyi değil, Aynı zamanda adalet çizgisini de kastediyorum. Yani sanki her şey birisi tarafından hakkaniyetle dağıtılıyor. Zihin hepimizde ortaksa, bizi akıllı canlılar yapan akıl da hepimizde ortaktı. Öyleyse bize neyi yapıp neyi yapmayacağımızı söyleyen akıl da bize ortaktı. Öyleyse yasa da ortaktı. Öyleyse bizler yoldaş, ortaklaşırız. Öyleyse bir türlü kurumdayız. Öyleyse evren bir türlü kenttir. Eğitimsiz ve cahil zihinler deneyimli ve bilgili birinin kafasını nasıl karıştırabiliyor? O halde nedir de neyim ve bilgi sahibi olan bir zihin? O başlangıcı, sonu ve varoluşun bütünle uzanan tüm ebediyet boyunca sabit dönemlerde bütünü yöneten akıl bilendir. Tanrılar da yaşa. Tanrılar da birlikte yaşayan bir insan her daim onları zihnini kendisini tahsis edenle uyum içinde olduğunu ve Zeus'un her insana bahşettiği bekçi ruhun bir parça gözetmen ve rehber olarak kendisinden talep ettiği şeyi yaptığını gösterir. Bu bekçi ruh her insanın zihni ve aklıdır. Var olmuş ve olmakta olan her şeyin nasıl da hızlı bir şekilde aramızdan ayrılıp yok olduğunu sık sık düşün. Varlık daima akış halinde olan bir nehir gibidir. Eylemleri daimi bir değişim içindedir ve değiştikçe sayısız olaya neden olur. Neredeyse hiçbir şey duran değildir. Bizi yakın olan da dahil buna. Kent için zararlı olmayan vatandaş için de zararlı değildir. Sana zarar verildiği izlenimli kapıldığın her durumda şunu uygula. Eğer Kent zarar görmüyorsa ben de zarar görmüyorumdur. Ancak Kent zarar görüyorsa bireye, kente zarar veren kişiye kızmamalı, ona neyi gözden kaçırdığını göstermeli. Birisi düşünce ve eylemlerinin yanlış olduğunu kanıtlayarak beni ikna ederse onları seve seve değiştiririm. Zira ben kendisi yüzünden bugüne kadar kimsenin zarar görmediği hakikati arıyorum. Kendisini aldatmakta ve cehaletli ısrarcı olan kendisine zarar verir. Evrensel doğanın işi mevcut gerçekliği birinden diğerine aktarmaktır. Şeyleri değiştirmek ve onları buraya şuraya almak sonra da oradan da taşımaktır. Her şey değişim halindedir. Ancak dağıtımlarda bir eşitlik vardır. Her şey akrabadır. Dolayısıyla yeni bir şeyden korkmak için herhangi bir gerekçe yoktur. Sık sık evrendeki her şey arasında bulunan ortak bağı ve hepsinin birbiriyle olan ilişkisini düşün. Bir anlamda her şey birbirleriyle ile örtülüdür. Her şey bu nedenle birbirine yakındır. Aralarındaki gergin devinim, ortak nefes ve hakikat tekniğinden ötürü bir şey diğerini izler. Bu kötülüktür. Sık sık gördüğün şeydir bu. Her olay karşısında bu düşünceyi aklına getir. Bunu daha önce sıklıkla gördüm. Genelde nereye bakarsan aynı şeyleri bulacaksın. Tarih, eski, yeni ve modern. Onlar da doludur hep. Bugün kentler ve evler onlar da dolu. Yeni hiçbir şey yok. Her şey tanıdık ve kısa ömürdü. İnsan doğasının birinci ilkesi toplumsal yarar. İkinci ilkesi bedensel tutkulara direnmek. Üçüncü ilkesi ise acele hüküm vermemeye ve kolayca kandırılmamaya çalışmaktır. Yönetici zihnin bu ilkelere sıkıca bağlı kalarak doğru yolda ilerleyecek ve kendisine ait olan ne varsa hepsine sahip olacaktır. Akıllı canlılar birbirleriyle organik bir birliktelikteki farklı organlar gibi ilişkiye girer. Tek bir ortak amaç için yaratıldılar. Eğer şu deyişi kendine hep hatırlatırsan bu anlayış seni daha güçlü bir şekilde etkileyecektir. Ben akıllı canlılardan oluşan birleşik bir bedenin sadece bir organıyım. İncir ağacında incir olmamasına şaşırmak saçmadır. Ekim buradayken dünyanın bu gördüklerin gibi ürünler vermesine şaşırmanın da saçma olduğunu hatırla. Bir doktorun ateşlenmeye ve bir gemi kaptanını rüzgara tersten esmesine şaşırması da aynı şekilde saçmadır. Her şey bir amaç için var olur. Bir at ya da bir asma mesela. Bu seni şaşırtıyor mu? Güneş bile diyecek ki bir amaç için var oldun. Keza diğer tanrılar da. Peki sen hangi amaç için var oldun? Haz için mi? Bu düşüncenin gülünç olup olmayacağını düşün sadece. Lucilla Verus'u gömdü. Sonra Lusilla da gömüldü. Sonundan Maksimus'u gömdü. Sonra da sıra Sekunda'ya geldi. Epikhanus ve Diomitus, Antonius ve Faustina Tina için de böyleydi. Hikaye hep aynıdır. Çeler Hadrinaus mezarına gördü. Sonra kendi mezarına gitti. Kendine ısrarlı bir şekilde şunu söyleyerek zihnindeki izlenimleri sil. Ruhumu herhangi bir kötülük, tutku, ya da başka bir rahatsızlıktan uzak tutmak benim elimde. Ancak her şeyi oldukları gibi görüp hak ettikleri değeri onlara vermem koşuluyla. Doğanın sana verdiği bu gücü hatırla. Sana acı veriyor görünen bir şeyle ilgili yargını ortadan kaldırırsan kendini o acıya dayanıklı kılarsın. Hangi kendin? Akıl. Ama ben akıl değilim ki. Olur mu öyle şey? Aklın hiçbir acıya izin vermesin. Ve sendeki bir parça sıkıntıya düştüğünde onunla ilgili kendi yargısını oluşturabilirsin. Acı ya beden için bir kötülüktür, öyleyse bırak beden sunsun kanıtına. Ruh ya da ruh için. Ancak ruh acıyı bir kötülük olarak görmeyerek koruyabilir kendine. Açık gördüğünü ve sakin yolculuğunu. Her yargı, güdü, arzu ve reddediş hiçbir acının nüfus edemeyeceği ruhun içindedir. Yapabiliyorsan onlara en iyi yolu göster. Yapamıyorsan bunun nedeni iyilik armağanından yoksun olmandır. Tanrı da böyle insanlara iyilik yapar. Onlara hedeflene varmada lütuf olarak yardım eder. Sağlık, zenginlik ve ün verir. Sen de yapabilirsin ya da bana söyle seni kim durdurabilir? Yaşamın toplamı seni baskı altına almasın. Geçmişinde olmuş ya da gelecekte olan farklı kaygılarda yaşama. Şu an yaşadığın durumda kendine şunu sor. Bu işte katlanamayacağını ya da arka çıkamayacağım ne var? Böyle bir itiraf sonunda utanacaksın. Öldürüyorlar, parçalara ayırıyorlar ve lanetlere boğuyorlar. Bunun senin zihnini temiz, dengeli, ölçülü ve adil tutmanın etkisi nedir ki? Biri temiz bir tatlı su pınarının yanında durup onu o lanetle bolsa, bu pınarı içebilir olan suyun fışkırtmayı sürdürmez mi? Haydi devam et, bana İskender, Pilipos ve Palerumlu Demeklutos'tan söz et. Bu adamlar evrensel doğanın istencini görüp kendilerini doğanın okuluna yazdırsalardı, ben de onları takip ederdim. Ancak onlar sadece dramatik bir yol üstlendilerse, Kimse beni onları taklit etmeye zorlayamaz. Tanrılardan biri sana yarın ya da en geç bir sonraki gün öleceğini söyledi diyelim. Ziyadesiyle daha düşünceli olmadığın sürece bunun yarın mı yoksa sonraki gün mü gerçekleşeceğini düşünmezsin. Öyle ya ikisi arasında ne fark var? Dolayısıyla aynı şekilde yarına kadar mı yoksa yıllar boyu yaşayacağını da mi? İnsanın başına insan için doğal olmayan hiçbir şey gelemez. Bir üküzün başına üküzün, bir asmanın başına asmanın, bir taşın başına da taşın doğasına yabancı olan bir şey gelemez. Eğer bir şeyin başına sadece onun için şaşırtıcı olmayan doğal bir şey gelebiliyorsa sen niye şikayet edeceksin? Evrensel doğa taşıyamayacağı bir şeyi sana vermez. Herkes sadece bölünemez bir nokta olan şimdiyi yaşar. Yaşamın geri kalanı ya geçmiştir ya da bilirsiz. O halde kısadır her insanın yaşadığı ve küçüktür yaşadığı dünyanın kuytusu. Öldükten sonraki ün de kısadır. Bunun bile yerini alır çok yakında ölecek olan ve çok önce olmuş birine kendini bile bilmeyen zavallı insanlar. Ey evren seninle uyumlu olan her şey benimle de uyumludur. Senin zamanına uyan hiçbir şey erken ya da geç değildir. Senin mevsimlerinin verdiği her şey ve benim içinde. Ey Doğa, her şey senden gelir. Her şey sende daimi olarak bulunur. Her şey sana döner. Şair diyor ya, ey ses ruposun şehri. Sen de demeyecek misin ey Zeus'un aziz şehri. Eğer aynı anda hem bir üvey annen hem de öz annen olsaydı, ilkine saygı duysam bile yine de her zaman öz annene dönerdin. Saray ve felsefe ile olan ilişki de böyledir. Çoğunlukla felsefeye dön ve huzuru onda bul. Onun sayesinde yaşamdaki senin için katlanılabilir olur. Ve sen saray için katlanılabilir olursun. Ne kadar da tuhaf davranıyorlar. Yaşadıkları dönemin ilişki halinde oldukları insanları hakkında güzel konuşmayı istemezler. Ancak hiçbir zaman görmedikleri ve görmeyecekleri gelecek kuşakların, kendileri hakkında söyleyeceği sözlere büyük bir önem atfederler. Bu senden önceki kuşakların seninle ilgili güzel şeyler söylememesine üzülmene benziyor. İnsanlar köyde, sahilde ya da tepelerde çekebilecekleri bir yer ararlar. Sen de bilhassa böyle bir istek duyduğunu hissediyorsun. Oysa bu tümüyle felsefe aykırıdır. Hele ki istediğin vakit kendine çekilebilmen mümkünken, hiçbir yer yoktur ki, bir insan orada kendi zihninden daha huzurlu ve sorundan daha uzak olabilsin. Dolayısıyla daima kendine çekil ve kendini yenile. Evrensel doğa evrenin tözünü bal gibi kullanır. Şimdi bir at modeli yapar sonra onu eriterek bir ağaç yapımında kullanır. Sonra bir insan yapımında sonra da başka bir şeyin yapımında. Bunların her biri çok kısa süre boyunca var olur. Bir sandığı kırıp parçalamakta onu bir araya getirmekle kıyasla daha büyük bir zorluk yoktur. Doktorluğun her an uzmanlıklarına ihtiyaç duyulur diye aletlerini ve bıçaklarını her daim yanlarında taşımaları gibi. Sen de tanrısal ve insani unsurları, tanrıları ve insanı birbirine bağlayan bağ ile birlikte kavrayabilmek için ilkelerini her daim hazır tut. İnsana ilişkin olanın aynı anda tanrıları ilişkin kabul etmeden, ya da tersini yapmadan hiçbir şekilde iyi bir kavrayışın olmayacak. Adaletsizlik günahtır. Evrensel doğa akıllı yaratıkları birbirinin yararı için birbirine hak ettikleri lütufları sunsunlar ve hiç zarar vermesinler diye yaratılmışken, kim onun bu isteğine karşı gelirse tanrıların en eskilerine karşı günah işlemiş sayılır. Zira evrensel doğa aynı zamanda şu anda tüm varoluşun ilgili olduğu nihai gerçekliğin de doğasıdır. Dalgaların sürekli üzerinde parçalandığı bir kaya gibi ol. Dur sarsılmadan. Etrafında köpürürken su var. Başıma gelen benim kötü talihim deme. Aksine şunu de. Başıma gelene rağmen bu benim iyi talihim. Hiç üzülmeden buna dayanabilirim. Ne şimdiden etkiliyorum ne de gelecekten korkuyorum. Başıma gelen benim kötü talihim değil. Buna karşın ona soyluca katlanmak iyi talihimdir. Ne zaman kendini keyiflendirmek istersen Birlikte yaşadığın insanların iyi niteliklerini aklına getirip Örneğin birinin enerjisi, birinin ölçülülüğü, birinin dürüstlüğü ve bir başkasının başka bir özelliği Birlikte yaşadığın insanların karakterinde beliren erdemlerin görüntüleri kadar keyif veren hiçbir şey yoktu. Hele ki mümkün olduğunca hepsi bir aradaysa O halde bu erdemleri her daim aklında tut İlkeler canlıdır Zihindeki yansımaları yok olmadıkça nasıl ölebilirler ki? Ancak onları alevlendirmek her zaman sana bağlıdır. Bu olayla ilgili yargımı şekillendirebilirim. Bunu yapabiliyorsam niçin rahatsızlık duyayım? Zihnimin dışında olan hiçbir şey onu etkileyemez. Bunu öğren ve dur. Bir kez yaşayabilirsin. Yine her zaman baktığın gibi her şeye yaşamın devamı buna bağlı. Seni rahatsız eden ne? İnsan kötülüğü mü? Tüm akıllı canlıların birbirinin yararı için doğduğunu, hoşgörünün adaletin bir parçası olduğunu ve insanların ise neden kötülük yaptığını aklına getir. Düşün ki bugüne kadar ne çok insan yaşamına düşmanlık, şüphe, nefret ve doğrudan çatışma içinde geçirdi. Sonuna ölüme teslim olup küllere dönüştü. Artık bunlara rahatsız olma. Birisi sana hakaret eder, senden nefret eder ya da insanlar bu tonda eleştiriler yaparsa Onların ruhlarına bak, içlerine nüfus et ve ne tür insanlar olduklarını gör. Onların seninle ilgili görüşlerinden kaygılanmaman gerektiğini anlayacaksın. Ama sen yine de onlara karşı nazik olacaksın. Onlar doğadan ötürü senin dostların. Tanrılar da onlara en azından ilgilendikleri konular ya da rüyalar ve kehanetler gibi farklı yollarla yardım eder. Değişimden korkan var mı? Peki değişim olmadan herhangi bir şey olabilir miydi? Bütünün doğasına değişimden daha yakın ve daha canlı olan ne var? Eğer ısınan tahta değişmemiş olsa yıkanabilir miydin? Yediklerin değişmemiş olsa beslenebilir miydin? Değişim olmasa yaşamdaki diğer lütufların herhangi biri olabilir miydi? Senin için de değişimin aynı anlama geldiğini ve yine değişimi bütünün doğası için gerekli olduğunu görmüyor musun? Mutlu yaşam ne zenginlikte, ne şöhrette, ne bedensel hazlarda, ne de başka bir yerdedir. Onu nerede mi bulacaksın? Sadece insan doğasının gerektirdiğini yapmakta. Peki nasıl bulacaksın? Güdülerini ve eylemlerini yöneten sağlam ilkelere sahip olarak. Peki bu ilkeler nelerdir? İyi ve kötü ile ilgili ilkelerdir bunlar. Yani insanı adil, kendini kontrol eden, cesur ve özgür kılmayan hiçbir şeyin iyi olmadığı ve Yine insan bunların tersini kılan hiçbir şeyin kötü olmadığı inancı. Dürüst ve arınmış insanın zihninde bozulmuş, kirli ve derisi yere tutmuş bir şey bulunmaz. Kader böyle birini ele geçirdiğinde yaşamı tamamlanmamış değildi. Daha oyun bitmeden ve son sahneye gelinmeden sahneyi terk eden bir aktörle ilgili söyleyebileceği gibi. Dahası onda kölece tutkuların eseri dışsal şeylere bağlı olma, Buna karşın diğer şeylerden kopmuş, suçlanmaya değer ve saklanacak bir yer arayan hiçbir şey bulamaz. Yukarıdan bak binlerce kişiden oluşan sürgülere ve güruhlara. Binlerce insan töreninde, fırtınada ya da sakin yolda yapılan her şeyden sefere, yaratılış, birleşme ve yok oluş aşamalarına. Senden önce başkaları tarafından yaşanmış ve senden sonra yaşanacak olan hayatları, Günümüzde yabancı kavimler tarafından yaşanmış hayatları düşün. Ne kadar çoğunun adını duymadın, ne kadar çoğunu unutacaksın, ne kadar çoğulsa ne, şimdi övüyor ya da çok geçmeden suçlamaya başlayacak. Hep birlikte tek bir amaç için çalışıyoruz. Bazılarımız bunu biliyor ve ne yaptığımızın farkında. Ötekiler ise bilmiyor. Bence Herakleitos'un dediği gibi uykudaki işçiler onlar. Evrende olup bitine bu şekilde yardımcı oluyorlar. Farklı insanlar farklı şekillerde katkı sağlıyor. Var olanı eriştiren, ayakta tutmaya ya da yıkmaya çalışan kişilere yetecek kadar büyük bir oda var. Evren bu tür insana uykudaki işçiye ihtiyaç duyuyor. Herakleitosun şu sözünü her zaman hatırla. Toprağın ölümü suyun doğumudur. Suyun ölümü havanın doğumudur. Havanın ölümü de ateşin doğumudur ve bunun tersi. Hangi yola çıktığını unutan adamla ilgili sözünü de hatırla ve şunları da her daim ilişki halinde oldukları şeyle çoğunlukla uyuşmazlık içindeler. Yani bütünü yöneten akılla ve her gün karşılaştıkları şeyle yabancı onlara. Uyan insanlar gibi davranmamalıyız. Demem o ki eylem halinde ve konuşuyor görünmeliyiz. Anne babaları karşısındaki çocuklar gibi olmamalıyız. Yapman gereken işi doğru yöntemi izleyerek ciddiyetle Gayretle sakince ve hiçbir şeyin seni ondan alıkoymasına izin vermeden aksine sendeki akli unsuru sanki onu hemen geri verecekmişsin gibi hazır tutarak yaparsan bunu gerçekten başarırsan istisnasız bir şekilde hiçbir şeyden korkmadan aksine doğaya uygun olarak mevcut eyleminde tatmin olmuş bir şekilde ve giriştiğin her söz ve eylemde kahramanca bir hakikati taşıyarak mutlu olacaksın. Seni bundan alıkoyabilecek hiçbir insan yoktur. İnsan yaşamında zaman bir noktadır ve töz bir akıştadır. Kavrayışımız kör ve tüm vücudumuzun yapısı bozulmaya yazgılı, ruhumuz bir bulgaç, talihimiz öngörülemez, ünümüz sağduyu yokluğudur. Her şeyi tek bir cümleye sığdırırsak bedene ait olan bir akıştır ve ruha ait olan bir rüyavesiz, yaşan bir savaş hali ve bir yabancının geçici konukluğu, ünün sonraki kadileri unutulmamalıdır. O halde insana rehberlik edecek olan nedir? Sadece bir şey, tek bir şey. Yani felsefe. Her zaman şu iki ikiye uygulamasın. Birincisi, kral ve yasa koyucuda içkin olan, akim insanlığının yararı için önerdiği şeyleri yap. İkincisi, eğer biri seni doğru yola sevk ediyor ya da sevk ettiği görülüyorsa ve seni bir görüşten vazgeçiriyorsa o zaman zihnini değiştir. Ancak bu yeniden yönlendirme her daim adil olanın ve ortak yararın ne olduğuna ilişkin inandırıcı bir görüşe yanmalıdır. Yoksa ün arzusu seni rahatsız ediyor? Her şeyin nasıl hızlıca unutulduğunu, geçmiş ve gelecekteki sonsuz zamanın uçurumunu, alkışın anlamsızlığını, seni övüyor güvenen insanların kaypaklığı ve düşünce yokluğunu ve ünün kapsadığı alanın darlığını hatırlatır. Tüm dünya sadece bir nokta. Evimizin olduğu şu köşe dünyanın ne kadar da küçük bir kısmını oluşturuyor. Ya şurada ne tür ve ne kadar çok insana övgüler düzecek. Hipokrates birçok hastalığı iyileştirdikten sonra hastalıktan öldü. Keldani kahiller birçok kişinin ölümünü önceden haber verdi. Ve sonra kader onları da yakaladı. İskender, Pompeius, Julius Caesar, ve kendisi de bütün şehirleri tümüyle yıktıktan, savaş meydanlarına binlerce atlıyı ve piyadeyi parçalar ayırdıktan sonra yaşamdan ayrıldı. Herakleitos evreni kaplayacak olan yangın üzerine birçok tartışma yürüttükten sonra vücudunu su topladı ve çamura bulanarak öldü. Demokritos'u bitler öldürdü. Başka bir türde Sokrates öldürdü. Bütün bunların anlamı ne? Gemiye bindin, yolculuğu tamamladın ve kıyıya vardın. Atık gemiden in. Şu küçük bahçene çekilmeye hatırla. Her şeyden önce kendini zorlama ve sıkıştırma. Aksine sürdür özgürlüğünü. Her şeye bir adam, bir insan, bir vatandaş ve ölümlü bir yaratık olarak bak. Uygulamak zorunda olduğun ve hazır bir şekilde bekleyen ilkelere şu ikisi de eklensin. Birincisi, kendi başlığına var olan dışsal şeyler zihnini etkilemez. Aksine dışarıda hareketsiz duru. Ve tüm rahatsızlıklar sadece içsel bir hükümden kaynaklanır. İkincisi, baktığın şeylerin hepsi kısa zaman içinde değişecek ve kendi varoluşunun sonuna gelecek. Her zaman ne kadar çok değişim deneyimlediğini hatırla. Evren değişim, yaşam varsayımdır. Ölüm nedir? Bir insan ona sadece kendisine bir şey olarak bakarsa ve hayal gücümüzü oluşturan her şeyi derin düşüncenin soyutlama imkanıyla parçalarına ayırırsa anlayacaktır ki Ölüm doğanın olağan bir uygulamasından başka bir şey değildir. Eğer bir insan doğanın olağan bir uygulamasından korkuyorsa o bir çocuktur. Ölüm sadece doğanın olağan bir uygulaması da değildir. Aynı zamanda doğanın amaçlarına hizmet eden bir şeydir. Öyle ya insan ölerek nasıl da tanrısallığa yaklaştığını, onun hangi parçasıyla bu bütünleştiğini ve kendisini o an bir parça olarak hazır bulunduğunu da düşünmeli. Güne başlarken şöyle de, bugün ve vefasız, kibirli, hilekar, kıskanç ve bencil insanlarla karşılaşacağım. Bütün bu şeyler iyi ve kötüyü bilmedikleri için onların başına geliyor. Ancak onların hiçbirinin doğasının güzel ve kötünün doğasının çirkin olduğunu sadece aynı kandan ya da tohumdan geldiğimiz için değil, aynı zamanda aynı aklı ve kutsallığın aynı kısmını paylaştığımız için, Yakınım olup da yanlış yapmış birinin doğasını görmüş olan bana zarar veremez. Zira hiçbiri beni çirkin olana yönlendiremez. Hiçbir yakınıma kızamam ve onlardan nefret edemem. Aylaklar, eller, gözler kapalı ve alt üst dişler gibi birlikte hareket etmek için yaratıldık. Başkasına zıt davranmak da doğaya aykırıdı. Birine darılmak ve yüz çevirmek başkasına zıt davranmaktı. 3000 bin yıl ya da bundan on binlerce yıl fazla yaşayacak olacaksan yine de kimsenin o an yaşadığından başkasının yaşamayacağını ve kaybedebileceğini dahası o an kaybetmekte olduğundan başkasının yaşayamayacağını hatırla. Yaşamın en uzulu ile en kısası en nihayetinde aynıdır. Şimdi herkes için aynıdır. Ölen aynı olmasa da bu şekilde görülür yitirelenlerin sadece an olduğu. Zira bir insan ne geçmişi yitirebilir ne de geleceği. Öyle ya. Bir insanlığa sahip olmadığı bir şey nasıl alınabilir? O halde şu iki şey insanın zihninden hiç çıkmamalı. Birincisi ebediyetten gelen her şey biçimlere benzer ve bir çember çizer. Bir insanın yüzyılda, yılda ya da sonsuz zaman dileminde aynı şeyleri görüp görmemesi arasında hiçbir fark yoktur. İkincisi en uzun yaşayan da en kısa sürede olacak olan en nihayetinde aynı şeyi yitirir. Şimdi bir insanın yoksun kalabileceği tek şeydir. Eğer bu doğruysa şimdi aynı zamanda insanın sahip olduğu tek şeydir. İnsan sahip olmadığı bir şeyi yitiremez.